Kinci mektup. Bismillahi Subhanahu. Oynanın şeyin büyük bir hamdi. Onun adıyla. O her kusurdan mesehdir. Hiçbir şey yoktur ki onu sen bile tesbih etmesin. O mezkur ve malum talebesinin hediyesine karşı cevaptan bir parçadır. Salisen. Bana bir hediye gönderdin. Gayet önemli bir kaidemi bozmak istersin. Ben demiyorum ki. Kardeşim ve birader zadem olan Abdülmecit ve Abdurrahman'dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem. Çünkü sen onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan herkesin hediyesi reddedilse seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez. Fakat bu münasebetle o kaidenin sorunu söyleyeceğim şöyle ki, Eski sahip minnet almazdı, minnetin altına girmektense ölümü tercih ederdi. Çok zahmet ve meşakkat çektiği halde kaidesini bozmadı. Eski Said'in senin bu bir çağrı kardeşine irsiyet falan şu hasbeti ise, tezehüd ve iyi bir istina değil. Belki dört beş ciddi esbaba istinad eder. Birincisi, el-i dalalet, el ilmi, ilmi vasıta-ı etmekle itham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar-ı yapıyorlar deyip, insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekstik lazımdır. İkincisi, neşiyat için nbi itibara etmekle nitelendirir. Kur'an Hakim'de hakkı neşedenler in ecriye illa Allah Benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir diyerek insanlardan istina göstermişler. Sure-i bir umen Doğru yolda olan ve sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere tabi olun. Cümlesi, meselemiz hakkında çok manidardır. Üçüncüsü, birinci sözde beyan edildiği gibi, Allah namına vermek, Allah namına almak lazımdır. Halbuki ekseriye ya veren gafildir, kendi namına verir, zimni bir minnet eder, ya alan gafildir. münim hakikiye ait şükrü, senay-ı zahiri esbabı verir, hata eder. Dördüncüsü, tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine... ve bir servettir ki hiçbir şeyle değişilmez. İnsanlardan ahzı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri tapakmak istemem. rezak Celale yüz binler şükrediyorum ki küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinaden baki ömrümü de o kaideyle geçirmesini rahmetinden niyaz ediyorum. Beşincisi, bir iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kat'i kanatım oldu ki Halkların malını hususa zenginlerin ve memurların hediyelerini almaya mezun değilim. Bazıları bana dokunuyor, belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Bazen bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek gayrın malını almamaya manen bir emirdir ve almaktan bir mehidir. Hem bende bir tavahuş var. Herkesi her vakit kabul edemiyorum. Halkın hediyesini kabul etmek onların hatırını sayıp istemediğim vakitte... onları kabul etmek lazım geliyor. O da hoşuma gitmiyor. Hem tasamnu ve temellikten beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libas giymek bana daha hoş geliyor. Gairin en âlâ baklavasını yemek, en murassa libasını giymek ve onların hatırını saymaya mecbur olmak bana nahoş geliyor. 6. Ve istina sebebinin en mühimi mezhebimizce en muhteber olan İbni Hacer diyor ki Salahat niyetiyle sana verilen bir şey, salih olmazsan kabul etmek haramdır. İşte şu zamanın insanları, fırs ve tamağ yüzünden küçük bir hediyesini teknağını satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi, salih veya veli tasavvur ederek sonuna bir ekmek veriyorlar. Eğer haşa ben kendimi salih bilsem o alameti gururdur. Salahatın ademine delildir. Eğer kendimi salih bilmezsem o malı kabul etmek caiz değildir. Hem ahirete mütevecci amale mukabil sadata ve hediye almak, ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir. El baki hüvel baki sayf nursi.